Allah'ın kitabında peygamberinin sünnetine uymayı farz Şafii der ki, Allah'ın dini, farzı ve kitabı bakımından peygamberine öyle bir meki vermiştir ki, onu dini için bayrak yaptığını bildirmiş, ona itaati farz kılmış ve ona karşı gelmeyi yasaklamıştır. Peygamberine imanı kendisine iman ile birleştirerek onun üstünlüğünü belirtmiştir. Peygamberin dindeki konumu ve bunun konumu Allah'ın verdiğini ifade etti. Peki delilleri neler? Nisa suresi 171. ayette Allah şöyle buyuruyor. Allah'a ve peygamberine iman edin. Tanrı üçtür demeyin. Vazgeçerseniz sizin için daha iyidir. Allah ancak tek tanrıdır. O çocuğu olmaktan uzaktır. 24. Nur suresi 62. ayette de Ancak Allah'a ve peygamberine inanan müminler peygamberle birlikte bir işe karar vermek için toplandıklarında ondan izin almaksızın gitmezler. Buyurmuştur. Peygamberden izin almaksızın gitmezler. Şimdi bu Nur suresi 62. ayetin bağlamını tabii öncesiyle sonrasıyla beraber okumak lazım. Bu belli ki bir istişare ortamı değil mi? Allah'a ve peygamberine inanan müminler peygamberle birlikte bir işe karar vermek için toplandıklarında. Aslında istişareye delalet eden ayetlerden birisi. Şura'ya olarak değerlendirilmesi lazım. Şura kavramı geçmiyor ama. Ondan izin almaksızın gitmezler. Burada da bir edebi incelik var. Yani peygamberden izin almak çünkü Allah'tan izin alamayacak. Ama Allah ve peygamberle ilgili bir hususta onunla danışmak için bir araya gelmişler. Ondan izin alıp gidecekler. Bu ayetlerde Allah imanın tam olarak vücut bulmasını önce Allah'a sonra da peygamberine imana bağlamıştır. Öteki işler ise buna tabidir. İmanın tam olarak vücut bulması Önce Allah'a, herkes Allah'a inanıyor, müşrikler de inanıyor ama sonra da peygamberine iman. Yani peygambere iman olmadıktan sonra iman tamamlanmıyor. Peygambersiz bir din olmaz yani değil mi? Yani tamam peygamber sen bir vesile oldun, dini tebliğ ettin, biz de sana inandık. Ama getirdiklerine inandık, tebliğ ettiklerine inandık, sen, seni kabul etmiyoruz, sana inanmıyoruz. Veya işte mesela bazıları son dönemin sloganıdır. Yani Hristiyanlarla diyor Müslümanlar arasında Amentü'de birlik var. Çok ufak tefek farklar var. Amentü'de biriz. Dolayısıyla bu ufak tefek farkları öne çıkartmadan biz onlarla bir diyalog ortamına girebiliriz. Ney o ufak tefek dedikleri fark? Hz. Muhammed'e iman. Yani bu diyalog şeyinde Allah'a inandıklarını kabul ediyorlar. Peygamberlere ve kitaplara inandıklarını kabul ediyorlar. E biz de zaten bunlara inanıyoruz onlar niye inanmıyor bizim da, bizim peygamberimize biz bu ikisini devre dışı bırakırsak Amentü'de biriz sonucu çıkıyor mantığı halbuki doğru bir mantık değildir Şu onların Allah'a imanlarını sakat olduğunu Nisa 171'de söylüyor değil mi Tanrı 3'tür demeyin yani Hristiyanlarla bir kere Amentü'de bir olmak için Allah'a imanda bir miyiz tek bir Allah'a aynı Allah'a mı inanıyoruz hayır farklı Evet bir kul Allah'a iman etse ve peygamberine inanmasa Onun için imanın kemale, onunla birlikte peygamberine de inanmadıkça asla söz konusu olamaz Allah'ın elçisi de iman açısından denediği herkes hakkında işte bu esası koymuştur. Bize Malik bin Enes, İmam Malik'tir bu. Hilal bin Usame'den o da Ata bin Yesar'dan Amr bin Hakem'in şöyle dediğini haber verdi. Hazreti Peygamber'e bir cariye getirdim ve ey Allah'ın elçisi dedim. Bir köle azat etmek istiyorum. Bunu azat edebilir miyim? Hazreti Peygamber cariyeye Allah nerededir dedi. O da göktedir dedi. Hazreti Peygamber ben kimim dedi. Cariye de sen Allah'ın elçisisin dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber bana onu azad et dedi. Demek ki burada mümin bir köle azad etmek gündemde ki Resulullah bu köleyi böyle imtihan ediyor. Şafii der ki buradaki ravi Amr bin Hakem değil Muaviye bin Hakem'dir. Malik'in dışındakiler de bu hadisi Muaviye bin Hakem'den rivayet etmişlerdir. Sanırım Malik onun adını hafızasında iyi tutamamıştır. Allah insanlara gönderdiği vahye ve peygamberinin sünnetlerine uymalarını farz kılmıştır. Ne dedi? Dikkat ettiniz peygamber. mi? Allah insanlara gönderdiği vahye ve peygamberinin Sünnet. sünnetlerine uymalarını Sünnet. farz kılmıştır. zaman sünnetleri de farz yaptı. Peygamber ayrılamaz. Nasıl yani peygamber ayrılamaz? Yani Kur'an'ı Kerim ya. ve Sünnet birbirinden, birbirinden, ayrılamaz. Hiç hiç birbirinden ayrılamaz. Evet tamam. Aynı de, şey şey Ama aynı hocam şeyde... şöyle bir şey var Şafii öyle bir şey yapıyor ki yani e, Allah'ın emirlerini yani farzlarıyla sünneti eşit tutuyor. Zaten Şafii Kur'an ve sünneti, kitap ve sünneti bir, bir sayıyordu. Evet. Daha sonra evet. icma kıyaslıyordu zaten on ikisini bir sayıyor Şafii. Burada onu söylüyor. Tamam. Ama öyle... Yani. Peygamber'e evet, inanmamak o zaman farz. İnanmamak değil zaman, ya. Inanm bakın iman meselesini geçti. İman tamam o olmadan olmaz. Ne evet. diyor? Sünnetlere uymak farzdır diyor. Ne demek? O zaman dedi, o sünnetleri sünnetleri yani. Yani, yani mesela siz sünnetleri öğlen kat namazı diyor. kaç rekat? Farz olarak dört rekat. On rekat mı dört rekat mı? Dört rekat. Dört evet. rekat. Şafi'ye göre değil ya bu Allah'ın kitabı. Peygamberden biz bunu öğrendik de sünnet öğlen namazı dört tekat değil mi? Evet. Öncesinde Peygamber Efendimiz dört sünnet sonrasında da iki sünnet kılmış. Evet. Şimdi bu dört sünnetle iki sünneti kılmak ne oldu bu şarttan altında? Nasıl evet. oldu? Tamam ya bu anlayışa göre. Peki Şafi'ler sünnet kılıyorlar mı? Hayır. Nerede şafimiz kılıyor hocam. musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kılıyorsunuz? Kılıyor. Hocam, hocam ikindiyse yapsayım bilmiyorum. Şafi, şafilerde sünnet e, Aslında tabi bu sonradan gelişmiş bir teoridir kaza borcu olan adam sünnet kılamaz değil mi Evet kaza borcu olan adam sünnet kılamaz e, bu cümleye göre Şafinin bu cümlesine göre şaafirlerin geliştirdiği teori Şafiye aykırı Heh. Şafiler sünnet kılmıyor değil e, Şafiler tabi yani sünnet Kurbana bakın sünnet. Kurban nedir Şafi'ye sünnet. göre Sünnettir evet. Şimdi Şafi ve Maliki olan bir topluma Kurban bayramında gidin bakayım Ne kadar kurban kesme oranı var Bir de Hanefi olan bir topluma gidin Yani burada mesela Hanefi'dir çoğunluk Kurban kesme çok üst düzeydedir Ama Mısır'a gidin kurban bayramında Nasıl olsa sünnet diyorlar yani sünnet olduğu için, bir zorunluluk olmadığı için terk edebiliyorlar. Şafii ne dedi? Farz Sünnete uymak farz ise nasıl terk edeceksin? Şimdi evet. burada bir takım farklı anlayışlar var demektir. Yani şimdi biz sünnetin tabi kategorize edilmesi şöyledir. Yani müstehap, hanefilerin ayırımında farz, vacip vardır. Ondan sonra sünnet gelir. O da üçe evet. ayrılır. Müstehap, mendup ve tatavvo. Yani ve bunlar sünnet kategorisi altında ele alınır. Şimdi burada kastettiği sünnet ile alim mükellefinden olan sünnet arasında bir fark gözetiyor olmalı yani. Nitekim Allah kitabında şöyle buyurmuştur diyor. Bakara suresi 129. ayette. Rabbimiz içlerinden onlara senin ayetlerini okuyan kitap ve hikmeti öğreten onları temizleyen bir peygamber gönder. Gerçekten sen aziz ve hakimsin. Bakara 129. Hazreti İbrahim'in bir duası bu. Bakara 151'de şöyle buyurmuştur. Nitekim biz içinizden size ayetlerimizi okuyan sizi arındıran, temizleyen, size kitap ve hikmeti öğreten, bilmediklerinizi bildiren bir peygamber gönderdi. Alimran İmran 164'te Allah şöyle buyurmuştur. Andolsun ki Allah, içlerinden inananlara ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek suretiyle lütufta bulunmuştur. Oysa onlar bundan önce açık bir sapıklık içerisindeydiler. Cuma suresi 2. ayette Allah şöyle buyurmuştur. Ümmiler arasından kendilerine ayetlerini okuyan, Onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Oysa onlar bundan önce açık bir sapıklık içerisindeydiler. Bakara 231'de şöyle buyurmuştur. Allah'ın size verdiği nimeti, kitap ve hikmetten indirdiği şeyleri anın, Allah onunla size öğüt verir. Nisa suresi 113. ayette şöyle buyurmuştur. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Bilmediğini öğretti. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür. Ahsap suresi 34. ayette şöyle buyurmuştur. Ey peygamber hanımları, Allah'ın evlerinizde okunan ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphesiz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Dikkat ederseniz kitap ve hikmet, kitap ve hikmet olan ayetleri peşi peşine sıraladı. Yani Allah o peygamberlere kitabı ve hikmeti indirdi. O peygamber size kitabı ve hikmeti öğrenir. Ey peygamber hanımları kitabı ve hikmeti anın. Burada neye gitmeye çalışıyor? Kitap tamam. Nedir kitap? An burada anlayışta Kur'an-ı Kerim. Aslında burada kastedilen kitabın Kur'an, Tevrat ve İncil dahil olmak üzere hepsinin içinde barındıran bir kitap olduğunu Bakara suresinde açıkça söylüyor. Yani Bakara suresini okuduğunuz zaman biz Musa'ya kitabı ve Tevrat'ı indirdik. Biz İsa'ya kitabı öğrettik diyor. O peygamber size kitabı ve hikmeti öğretir. Yani burada kitap, bu bize Allah'ın vahiy yoluyla göndermiş olduğu, elimizde musaflarda kayıtlı Kur'an dediğimiz şeyi de içine alan daha büyük, daha geniş bir kavram. Bunun içerisinde Tevrat da var, İncil de var, ilahi hitabın hepsi var. Veya anlayışın hepsi var. Bakara suresini keşke... Meal olarak okuma şansımız olsaydı Orada bunu daha net görecektik Bakara suresinde bu vurgu çok fazladır Ve dikkat edin zaten verdiği ayetlerin Bakara 129, Bakara 151, Bakara 231 Çoğu Bakara'dadır Kitap ve hikmet Şafi burada hikmetle şuna varacak Allah kitabı indirdi, hikmeti de indirdi Hikmet nedir sorusunu soracak Devam edelim Burada Allah kitabı zikretmiştir ki o Kur'an'dır Şafi burada geçen kitap lafızlarının Kur'an olduğu kanaatinde. Ama bunu Kur'an'ın tamamını incelediğimiz zaman bu açıdan Kur'an'ın da üstünde bir kavram olduğunu göreceğiz. Yani nitekim şeyi hatırlayın. Leyyemsuhu illel mutahharun. İnnehu'l Kur'an'ın kerim fi kitabin meknun. O Kur'andır. Gizli bir kitaptadır diyor. Şimdi o bu kitap eğer Kur'an-ı Kerimse, Kur'an bir kitapta ise kileh-i mahfuz olarak yorumluyorlar. İşte büyük oranda burada geçen kitap ifadelerine hep leh muhafıza işaret etme hı hı. olasılığı var. Çünkü bütün kitaplar oradan gelir. Tevrat da oradan gelir de. Ha Kur'an-ı Kerim var iken ayrıca Tevrat ve İncil'in varlığı söz konusu olabilir mi? Yani ayrıca Tevrat ve İncil yoktur. Onların hepsi de bu kitaptadır. Tevrat da bu kitaptadır. İncil de bu kitaptadır. Dolayısıyla Tevrat'a inananlar da, İncil'e inananlar da bu kitaba tabi olmak zorundadır. Bu kitaba tabi olduğu zaman bu kitabın tebliğcisine de tabi olmak zorundadır. Onun için innettiğine indallahil İslam'dır. Yani. Allah burada kitabı zikretmiştir ki o da Kur'an'dır. Hikmeti de zikretmiş. Kur'an ilmine vakıf olanlardan beğendiğim birinden, bunu söylemiyor, Beğendiğim birinden hikmet Hz. Peygamber'in sünnetidir dediğini işittim. Bu beğendiği kimse muhtemelen kendisidir. Yani benim kanaatim budur demiyor da bir atıfta bulunuyor. Ama başka daha önceden de buradaki hikmeti sahabeden de Kur'an olarak yorumlayanlar olabilir. Allah bilir ya bu onun söylediği gibidir. Çünkü Kur'an zikredilmiş, hikmet de ona tabi kılınmıştır. Allah bilir ya, bu onun söylediği gibidir. Yani o da, Şafii de o kanaattir. Çünkü Kur'an zikredilmiş, hikmet de ona tabi kılınmıştır. Tabaiyet nerede? Kitabı ve hikmeti diyor ya, vami ile atıf yapmış. Yani atıf nedir? Öncekine tamamıyla ona uyar. Gramer ve lügat açısından ona uyar. Burada... Metin de kitaba tabi olarak atfen gelmesini tabi olarak değerlendirmiş Şafi Allah insanlara kitap ve hikmetin öğretilmesinin onlara kendi lütfu olduğunu zikretmiştir ki buna göre Allah bilir ya burada hikmetin ancak Hz. Peygamberin sünneti olduğu söylenebilir ne yaptı şimdi Şafi Allah kitabı hikmeti ve hikmeti an. ne yaptı peygambere Dinle. öğretti diyor değil mi 5 Bakara 151 okuyun Nitekim Rabbimiz işlerinden onlara ayetlerini okuyan evet. kitap ve hikmeti öğreten evet. kitabı bir, kim gönderiyor peygambere? Allah. Hikmeti? Allah. Hikmet de sünnetse sünneti kim gönderiyor peygambere? Allah. O halde kitapta olana uymak farz ise hikmette Sünnetli uymak dadır diye matematiksel bir sonuca var. Anlaşıldı mı? Evet. Çünkü hikmet Allah'ın kitabı ile birlikte zikredilmiştir. Allah peygamberine itaati farz kılmış, peygambere itaat farz mı? Etiullahi evet. ve etiur rasul, değil mi ayette? Allah'a ve Rasul'e itaat edin, ama burada itaat mutlak anlamda farz mı peygambere? Peygambere itaat mutlak anlamda farz olsaydı, sahabe ona kimi durumlarda muhalefet etmezdi. Evet. Muhalefet ettiği yerler, durumlar var mı? Evet. Yani iki durumda peygambere iki pozisyonu var toplumda bulunduğu toplumda. Eğer Mekke'dekiler tamamın iman etmiş olsaydı da Medine'ye hicret söz konusu olmasaydı Mekke yönetimi yönetimde kalsaydı da peygambere iman etmiş olsalardı peygamberin Mekke'deki konumu ne olacaktı? Sadece dini alan tebliğ eden ve ötekilerde onun ettiği evet. tebliğe göre yönetimi gerçekleştirenler olacaktı. Ama onlar iman etmedi. Yani Hz. Yusuf'un pozisyonunu düşünün. Mısır'da nasıl Hz. Yusuf'un pozisyonu? Bir sultan Yönetici. değil. Bir sultanın emrinde bir vezir, yönetici. O işleri ona vermiş sultan. O yetkiyi ona vermiş. Onu onaylıyor. O da ona iman ediyor. Mekke'de de durum bu olurdu ama Mekke'dekiler iman etme. Peygambere inananlarla birlikte Medine'ye hicret etmek zorunluluğu kaldı. Medine'ye hicret edince Medine'deki yöneticiler dediler ki biz sana her yönüyle tabiiz. Ne dersen tabiiz. Bunun içerisinde ne var? Siyasal yöneticilikte var mı? Var. Siyasal. Peygamberin iddiası böyle bir iddiası var mı? Ben Aynen. siyasal olarak toplumu örgütleyeceğim, devlet kuracağım, sizi yöneteceğim iddiası var mı? Yok. Hiçbir zaman olmadı. Olsaydı öyle bir iddiası, Mekkeliler bunu verdiler zaten ona. Ne dediler? Bir e, ne istiyorsa verelim, onun liderimiz seçelim, para verelim, mal verelim, mülk verelim, ne istiyorsa verelim. Bu var. Ama o ne dedi? Böyle bir iddiası olsa, tamam madem öyle, siyasal olarak devleti ele geçirirdi, ondan sonra mücadele ederdi, onlar da iman etmezlerse silah zoruyla, düzeltebilirdi değil mi? Ama bunu kabul etmedi peygamber. Yani bu baskıya, zulüme razı oldu. Memleketinden göç etmek zorunda kaldı. Ama gittiği yerde bir inananlardan oluşan toplum var. Onlar peygambere iman ediyorlar. Fakat onların da bir Mekke'de olmayan bir durum var. Bir şehir var yönetimlerinde ve yönetmek zorundalar. Bu şehri de idare etmek zorundalar. Ve bunu da peygambere tebliğ etmişler tevdi etmiştir. Peygamber bu işi de üstlenmiş. Dolayısıyla hem Allah'tan gelen insanlara duyuruyor, yaşıyor, örnek oluyor, nasıl hareket edeceklerini gösteriyor, hem de onların bir toplumda bir arada nasıl yaşamaları gerektiğini sevk ve idaresinde üstleniyor. Bunu da yapmak zorunda kalıyor. Böyle olunca kimi zaman yaptığı eylemler, dünyaya yönelik olan eylemlere insanlar itiraz ediyorlar. Bu niye? Sorgulamak anlamında değil. Yani bu Allah'ın vahyi mi? Yoksa senin iştahadın mı? Benim iştahadım dediği zaman diyorlar ki o öyle olmaz, böyle olur. Nitekim ne yapmış? Uhud Harbi öncesinde Yahudilerle gitmiş bir anlaşma imzalamış peygamber. Medine'nin yöneticisi, saldırmazlık anlaşması. Siz eğer biz bu müşriklerle mücadelemizde tarafsız kalırsanız bu seneki üründen şu kadarını size vereceğiz diye. Fakat bu anlaşmanın geçerli olabilmesi için Medine'nin daha önceki sahipleriyle Medine'nin yerleriyle istişare yapacağım onlar onaylarsa bu anlaşma geçerli olacak. Sad bin Beşir Sad bin Ubade ile istişare yapıyor. Ya ben Yahudilerle böyle bir konuşma yaptım. Ve onlara bu savaşta müdahil olmamaları durumunda şu kadar ürün vereceğim diye Yahudi Medine'nin yerlisi olan onlar o anlaşmayı yırtıyorlar. Biz onlara İslam'dan önce bir şey vermiyorduk. İslam'dan şereflendikten sonra niye verelim? Bakın Peygamber'in yaptığı uygulamayı Cahil ediyor adamlar. Yırtıyorlar ya. Ha bu ne demektir? Eğer peygamberin kitap ve hikmet ise, hikmet de sünnet ise itiraz edemezler. Ya ne yaptıysa öyle olması lazımdı. Demek ki böyle değil. İtaat farz. Ama nasıl itaat? Din ile ilgili hususlardan. Nitekim kendisi ne diyor? Ben size dininizle ilgili bir şey söylersem onu yapın. Elinizden geldiğince yap. Ama dünyanızla ilgili bir şey söylersem Siz dünya işini ben benden daha iyi, daha iyi bilirsiniz. bilirsiniz Demek ki peygambere itaat Mutlak anlamda farz değil kayda bağlı hangi kayda bağlı Dini şer'i hususlarla ilgili Yoksa Mutlak anlamda itaat farz olsaydı işte hurma aşılaması Meselesini hatırlayıp Yani hurmayı aşılarken insanları görüyor ne diyor Diyor ki bunu yapmasanız iyi olmaz mı Diyor Onlar da diyor ki ya bu peygamber bir bildiği vardır Halbuki çi, çili, ziraatçili onlar bilir. Peygamber bilmez. Aşılamıyorlar. Meyve vermeyince ne oluyor? Ya Resulallah aşılama dedin, aşılamadık. O dünya eşidir kardeşim diyor. Din, dininizle ilgili bir şey söylersem onu alıp ve yaptım. Ama dünyanızla ilgili bir şey söylersem siz daha iyi bilirsiniz. Yani benimkisi fikir vermektir. Doğru bildiğiniz yaparsınız. Veya Bedir esirlerine yapılacak muamele. Hatırlayın. Bedir esirlerine ne, ne yapıyor Resulallah? Fidye karşılığı salınması kararını veriyor. İstişare yapıyor yani orada. Hz. Ömer'in bir görüşü var, Hz. Ebu bir görüşü var. Onu tercih ediyor. Hz. Ömer'in görüşünü tercih etmiyor ve yanlış yapıyor. Ve kendisi ne diyor? O ayet indikten sonra bir peygamber'e fidye almak yaraşmaz ayeti indikten sonra yani azap gelseydi Ömer hariç hiçbirimiz kurtulamazdık diyor. Çünkü ona karşı çıkan bir tek Hz. Ömer. Bu şunu da gösteriyor istişarede çoğunluğun taraf olduğu görüşün doğru olduğu sonucu da çıkmaz. İstişare yaptık 5 kişi aynı şeyi söyledi 3 kişi farklı şey söyledi 1 kişi daha farklı bir şey söyledi 1 kişinin dediği doğru olabilir şimdi o zaman itaat mutlak anlamda farz değil ama şafi mutlak anlamda farzı kastediyor onu söyleyeyim Hikmet Allah'ın kitabıyla birlikte zikredilmiştir Allah peygamberine itaatı farz kılmış onun emrine insanların kesin olarak uymalara gerektiğini bildirmiştir Buna göre Allah kitabında ve peygamberin sünnetinde yer almayan bir söz için bu farzdır denilemez. Yani biz bunu farzdır dedik sünnete uymak. Kendimiz uydurmadık bak Allah'ın kitabında vardır diyor. Zira Allah'ın peygamberine imanı kendisine imanla birlikte zikrettiğini anlattık. Hz. Peygamberin sünneti Allah'ın murad ettiği manayı açıklayıcıdır. Kur'an'ın an ve hasını gösteren bir delildir. Sünnetin özelliklerinden birisi bu bunu yazın. Hazreti Peygamber'in Sünneti Allah'ın murad ettiği manayı açıklayıcıdır. Birinci fonksiyonu nedir? Açıklar. İkincisi Kur'an'ın aam ve hasını gösteren bir delildir. Açıklama bunun içerisinde. Sonra hikmeti kitabıyla birlikte zikretmiş ve onu kitabına tabi kılmıştır. Allah böyle bir şey Peygamberinden başka bir kimse için yapmamıştı. Şimdi kitap ve kitabı böyle Kur'an olarak anlarsanız, sünneti de hikmet olarak anlarsanız, Şafi'nin çıktığı bu sonuca çıkmanız gayet normal. Ama öyle mi? Ayrıca bakmak lazım. Şimdi Allah kendisine itaatle birlikte peygambere itaati de farz kılmıştır diyor. Delillerini verecek. Ahzat Suresi 36. Ayet Allah şöyle buyurmuştur. Allah ve peygamberi bir iş hakkında hüküm verdiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinden başka yolu seçmek yaraşmaz. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse şüphesiz o açık bir sapıklığa düşmüştür. Nisan suresi 59. ayet Yine Allah Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden emir sahibi olanlara itaat edin. Bir şeyde çekişirseniz eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Peygamber'e bırakın. Bu daha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir. Bazı bilginler emir sahiplerinin Hz. Peygamber'in gönderdiği askerli, askeri birliklerin komutanları olduğunu söylemiştir. Doğrusunu Allah bilir. Bize böyle söylendi. Allah bilir ya bu doğru görünüyor. Çünkü Mekke çevresindeki Araplar birinin emir olmasını tanımıyorlardı. Ve birbirine emir sıfatıyla boyun eğmekten hoşlanmıyorlardı. Hazreti Peygamber'e itaat edip boyun eğince artık ondan başkasına böyle boyun eğmenin uygun olacağını doğru bulmuyorlardı. Onlar Hazreti Peygamber'in tayin ettiği emir sahiplerine itaatle emredilmişlerdir. Fakat bu itaat mutlak bir itaat değildir. Belki o, leh ve aleyhlerindeki bazı işlerde şartlı bir itaattir. Bunun içindir ki, Allah bir şeyle çekişirseniz buyurmuştur. Yani ayetinde ve feyza feyza tenazatum diyor ya, bir şeyle çekişirseniz. Evet. Bu, Allah bilir ya, onlar ve kendilerine boyun eğilmesi emredilen kimseler anlaşmazlığa düştüklerinde demektir. Onu Allah ve peygamberine bırakın sözü de, yine Allah bilir ya, Biliyorsanız o konuda Allah'ın ve Peygamber'in buyruğuna uyun. Bilmiyorsanız ulaşınca onu Peygamber'e veya sizden Peygamber'e ulaşan kimseye sorun demektir. Çünkü bu tartışma götürmeyen bir farzdır. Zira Allah, Ahzab suresi 36. ayette Allah ve Peygamber'i bir iş hakkında hüküm verdiği zaman inanan erkek ve kadına işlerinde artık başka bir yolu seçmek yaraşmaz buyurulmuştur. Hazret Peygamberden sonra anlaşmazlığa düşen kimseler de o konuda Allah'ın hükmüne sonra da peygamberinin hükmüne başvuracaklar. Eğer üzerinde tartıştıkları konuda kitap ve sünnette açık bir hüküm, hüküm bulamazlarsa onu bunlardan birisine kıyas yapacaklardır. Tıpkı kıble, adil ve misil konularında anlattığım gibi. Bu anlamda olan başka ayetleri de zikrettim. Allah şöyle buyurmuştur. Nisan suresi 69. ayet. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse... İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, dost doğru olan sıddıklar, şehitler ve iyilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Ve yine Allah Enfal suresi 20. ayette ey inananlar Allah'a ve peygamberine itaat edin buyurmuştur. Yani şimdi burada Allah kendisine itaatle birlikte peygambere itaati farz kılmıştır ve ilgili ayetleri de okudu. Yani tabi Nisa suresi 59. ayette. Etiullah'e ve etiü Rasul ve ülül emri minküm. Yani Allah'a itaat ve Peygamber'e itaat ayrı ayrı zikredilmiş. Etiullah'e ve resul değil yani. Etiullah'e ve etiü ayrı ayrı zikredilmiş. Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Ama Peygamber'e atfen emir sahipleri de zikredilmiş ve ülül emri minküm. İçinizden yöneticiler, emir sahipleri onlara da itaat edin. Şimdi Şafii emirlere itaatin mutlak olmadığını görüyor Peygamber'e itaatin de mutlak olmadığını niye göremiyor? Emirlere itaat, peygambere atfen gerekiyor değil mi? Peygambere itaat ettiğiniz için onları yetkilendiren de Aslında burada peygamber Nisa 9'da bir peygamber olmak sıfatıyla orada temsil etmekten ziyade bir devlet başkanı sıfatını temsil ediyor emirleri verdiği için. Çünkü feyin tenazatun fi şeyin, nerede tenazaa ederler? Yani münazaa, tartışma, çatışma nerede çıkar? Dini işlerde mi, bir işlerde mi çıkar? dünyevi işlerde eğer dünyevi işlerde bir tür anlaşmazlığa düşerseniz ferattu ilallahi ve resul onu yani kiminden anlaşmazlığa düşecekler? Elbette ki emirlerle anlaşmazlığa düşecekler. Ama emirlere itaat peygambere itaatle atfen bildirildiği için siz onlara itaat edin. Çünkü onlar peygamberin yetki verdiği kimselerdir. Onun için itaat edin. Yani mesela diyelim ki fakültenin dekanı mühürü içinizden herhangi birine verse biz sizin mühürü elinde olan kimseye dekanı temsil ettiği için saygı duyarız. Değil mi? Bu da öyle. Emir sahiplerinin için itaat edin? Onlar peygamberi temsil ediyorlar. Ama onlarla anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Bunu anlıyor değil mi? Evet. Rasulle de anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Burasını anlamıyor işte an. Görmüyor yani. Ama ya Rasulle... kabul etmek Ha, Onlarla anlaşmazlığa düşerseniz ne yapın? Ferudduhu illallahi var rasul. Allah'a götürün. Nasıl götürecekler Allah'a? Allah'ın kitabına. Ve Resul nasıl götürecekler Resul'e? Resul, e? Resul Said'i götürdük. Şimdi nasıl götüreceğiz Resul'e? Onun uygulamalarını Sünnet. sünnetine götüreceğiz. Hadislerine değil, uygulamalarına. Ve Resul'ün bu tür uygulamaları nedir? Devlet başkanı sıfatıyla ordu, ortaya koyduğu uygulamalardır. Onlara azedeceğiz. edeceğiz. Yani devlet başkanı sıfatıyla bu ayette temsil ediliyor peygamber. Peygamber'e götürün demiş ama iki sıfatı birden var. Yani Muhammed bin Abdullah'a götürün diyecek değil ya. Peygamber zaten o. Ama aynı zamanda da devlet başkanı. Dolayısıyla üstün olan sıfatı hangisi? Peygamberlik sıfatı. Ona atfediyor. Allah'a ve Resulüne götürün. Ama ondan önce sonraki ayette ne diyor? Nisa 58 olsa gerek. Nisa 58'de ne diyor? Aralarında çıkan ihtilaftan dolayı onu peygambere ve içlerindeki yöneticilere götürseydi, onlar onun iç yüzünü bilirlerdi diyor ayet. Diyor ki yani onlar aralarında anlaşmazlıklara, ihtilafa veya haberle ilgili gelen şeyleri tahkik etmeden peşine düşeceklerine Resul'e ve işlerinden emir sahiplerine götürseler de onlar onun iç yüzünü bilirlerdi. Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Halbuki onu Resul'e veya aralarındaki yetki sahibi yani emir sahiplerine götürseler de onların arasında işin iç yüzünü anlayan, onun anlayanlar onun ne olduğunu bilirler. Bak burada istimbat kavramını kullanmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki istim, usul açısından da önemli bir ayette bu Nisa 83. Ne demek? Emir sahiplerini, rastgele adamlar seçilmiyor demek. Resulullah atamış, işin üç yüzünü anlayan kimseler demek. Peygamberi e itaati emreden ayetler. Allah Teala Fetih Suresi 10. ayette şöyle buyurmuştur. Sana söz vererek ellerini uzatanlar ancak Allah'a söz vererek ellerini uzatıyorlar. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Kim verdiği bu sözü bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim Allah'a verdiği sözde durursa Allah da ona büyük bir ödül verecektir. Yine Nisa suresi 80. ayette Allah kim peygambere itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir buyurmuştur. Bu ayetlerde Allah insanlara Hazreti Peygamber'e beyat etmenin kendisine beyat etmek olduğunu yine Hazreti Peygamber'e itaat etmenin de kendisine itaat etmek olduğunu bildirmiştir. Şimdi bak Fetih suresi 10. ayette peygambere beyat etmek. Allah'a beyat adet mi? Suresi 10. Ayet sebebin üzülü nedir? Hudeybiye seferi için yola çıktıkları zaman müşrikler yollarını çevirince orada Müslümanlar razı olmadılar yapılan anlaşmaya. Evet. Bunun üzerine Rıdvan ağacının altında peygamber onlardan beyat aldı. Bu beyatta peygambere beyat edenler işte ona itaat edeceğine, yönetici ve Resul anlamında itaat edeceklerine ve işte o beyat e, ayeti şeydir, Mücadele Suresi'nin 12. ayetidir. Yani kadınların beyatı da vardır gerçi orada. Yani hangi şartlarda beyat edeceklerini yapıyorlar. Orada Allah ne diyor? يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Peygamberin elini tutan, Allah'ın elini tutmuş gibi oluyor. Verdiği söz, peygambere verdiği söz de kime verdiği söz olur? Allah'a verdiği söz olmuş olur. İşte burada devletin kutsallığı falan getiriliyor ya bir nevi bir derece ona işaret vardır. Yani devlet bulunduğu yerde sevki idaresinin bulunduğu yerde sevki idaresini ettiği toplumda tabi Allah'ın koymuş olduğu şartlara uygun olmak kaydıyla nedir? Allah'ı kontrolü altında. Yine Allah Nisa suresi 65. ayette şöyle buyurmuştur. Hayır Rabbine and olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip Sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle kabul etmedikçe inanmış olmazlar. Bize ulaşan haberlere göre bu ayet bir toprak konusunda Zübeyir ile muhakeme olan bir şahıs hakkında nazil olmuştur. Hazreti Peygamber bir gün bu hususta Zübeyir'in rehine karar vermiştir. Bu karar Hazreti Peygamber'in sünnetine dahil olup hakkında Kur'an nasıl bulunmayan bir konu ile ilgilidir. Kur'an Allah bilir ya bu söylediğim hususa delalet etmektedir. Çünkü o karar Açık bir Kur'an masasına dayansaydı onlar kitabın böyle açıkça mevcut olan bir hükmüne boyun eğmedikleri için mümin olamazlardı. Tam bir teslimiyetle onu kabul etmedikleri için Kur'an'ın hükmünü reddetmiş olurlardı. Şimdi bak bu Nisa 65'te bir hukuki ihtilaf söz konusu. Peygamber'e danışmaya gelmişler meseleyi çözmesi için. O da bir karar vermiş fakat işlerinde sıkıntı duymadıkça inanmış olamazlar diyor. Dünyevi hukuki işlerle ilgili bağlamış oldu ama orada... Adamın gönlündeki problem hukuki meseleden dolayı değil. Resulullah akrabası tarafına karar verdi diye peygamberin de şüphesi var yani yapmayacağı bir şeyden dolayı şüphesi var. Böyle iman böylece iman etmiş olmuyor. Ama bir başka durum var. Peygamber Efendimizin karşısına iki kişi hasımlaşarak geliyor, davalarını arz ediyorlar ve peygamber birinin lehine karar veriyor. Fakat karar verdikten sonra diyor ki sizden kime kardeşinin hakkını verirsen ateşten bir parça vermişimdir. Onu almaz. Verdiği kararın zahire uygun, hukuka uygun olduğunu biliyor peygamber ama birinin hakkını birine verdiğinde farkında. Ama hukuka uygun hareket ediyor. O zaman ne yapıyor adam? Tamam diyor Resulullah'ın bu sözü üzerine. Haksız olarak onu elde bilincinde olduğu için vazgeçiyor fazla. Yani bunlar nedir? Resulullah'ın kadi sıfatıyla hukuki meseleleri çözme yetkisi olan kimse sıfatıyla ortaya koyduğu uygulamalarda bunlarda neye uymak zorunda Resulullah? Kendi manevi vahyi bilgisiyle bildirmiş olana değil, gördüğüne uymak zorunda. İşte İslam hukukunun e, suçun şahsiliği veya zahire uyma esasları hep bunlara dayanır. Ama burada bir başka şey daha var. Adamın içinde sıkıntı olmuş. Hani Resulullah'a tam da iman etmiş olmamanın şartı olarak bu içinde sıkıntı bulmadan onu kabul edememek ne olarak karşımıza çıkıyor? Resulullah'ın şafi bunu tabi hukuki olaydan ürte taşıyarak kitaba iman gibi Hikmete iman veya kitabın Allah'ın farzlarına uymak gibi sünede de uymanın farz olduğu sonucunu delillendirmekte de bunu kullanıyor Şafi. Yine Allah Nur suresi 63. ayette şöyle buyurmuştur. Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. İçinizden birini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah biliyor. Artık onun emrinden uzaklaşıp gidenler kendilerine bir fitne çarpmasından veya acıklı bir azabın gelmesinden sakınsınlar. Yine Allah Nur Suresi 48. ayetten 52. ayete kadar şöyle buyurmuştur. Onlar aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve peygambere çağrıldıklarında bir takımı bir takımı hemen yüz çevirirler. Eğer hak kendilerinden yana ise boyunları bükerek boyunlarını bükerek gelirler. Kalplerinde hastalık mı var yoksa şüphe mi etmişler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalimlerin ta kendileridirler. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demekten ibarettir. İşte onlar muradlarına kavuşan kimselerdir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah'tan korkar ve sakınırsa işte onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Bu ayette Allah insanlara şunu bildirmiştir. Onların aralarında hükmetmesi için Hazreti Peygamber'e çağırmaları, Allah'ın hükmüne çağırmaları demektir. Çünkü aralarında hüküm veren Hazreti Peygamber'dir. Onlar Hazreti Peygamber'in hükmünü kabul ederken onu Allah'ın farzına uyarak kabul etmişlerdir. Yine Allah onlara bildirmiştir ki peygamberin hükmü onun hükmü demektir. Çünkü Allah peygamberin hükmüne uymayı farz kılmış, ezeli ilminde geçtiği üzere onu masum ve muvaffak kılmakla mutluluğa erdirmiş, onun insanları doğru yola ilettiğine ve kendi emrine uyduğuna tanıklık etmiştir. Böylece Allah kullarını peygambere itaati mecbur ederek ve onlara ona itaatin kendisine itaat olduğunu bildirerek farzını pekiştirmiştir. Kısaca Allah insanlara hem kendi emrine hem de peygamberinin emrine uymalarına farz kıldığını, peygamberine itaatin kendisine itaat olduğunu bildirmiştir. Sonra da Yüce Allah peygamberinin de kendi emrine uymasının farz olduğunu bildirmiştir. Peygamberin kendisine vahyedilenlere uymasının farz kılınışı ve hidayet rehberi oluşu. Şafii der ki Allah Ahzab suresi 1. ve 2. ayetlerde şöyle buyurmuştur. Ey peygamber Allah'tan sakın kafileri ve münafıklara boyun eğme. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Sana Rabbinden vahyedilenlere uy. Allah elbette yaptıklarınızdan haberdardır. Yine Allah Nam Suresi 106. ayette Sana Rabbinden vahyedilmiş olanlara uy. Ondan başka tanrı yoktur. Müşriklerden de yüz çevir buyurmuştur. Yine Allah Cansiye Suresi 18. ayette şöyle buyurmuştur. Sonra biz seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Ona uy ve bilmeyenlerin heveslerine uyma buyurmuştur. Allah ezeli ilminde geçtiği üzere peygamberine insanlara karşı onu koruyarak lütufta bulunduğunu bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Madi Suresi 67. ayetinde Ey peygamber sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Yüce Allah emirlerine peygamberin tam olarak sarıldığını hem nefsi hem de kendisine uyanlar için hidayet rehberi olduğuna şehadet etmiş ve Şura suresi 52. ayette şöyle buyurmuştur. Sana da böylece buyruğumuzdan bir ruh yani Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Kullarımızdan dilediklerimizi onunla hidayeti erdiririz. Sen de doğru yola hidayet edersin. Yine Allah Nisa suresi 113. ayette şöyle buyurmuştur. Eğer Allah'ın sana nimet ve rahmeti olmasaydı onlardan bir takımı seni sapıtmak isterdi. Onlar ancak kendilerini sapıtırlar. Sana da bir zarar veremezler. Allah sana kitap ve hikmeti indirdi ve bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür. Bu, ayetlerde, bu ayetlerle Allah peygamberinin de kendi emrine uymasını farz kıldığını bildirmiş... O'nun kendisinden aldığı vahiyleri tebliğ ettiğine ve bizzat onlara uyduğuna şehadet etmiştir. Biz de Allah'a iman ederek O'na yakın olmaya çalışmak ve kelamını tasdik ederek O'na kulluğumuzu arz etmek için Hz. Peygamber'in tebliğ görevini yerine getirdiğine şehadet ederiz. Şimdi bakın bu ayetler de yani Kur'an'ın ve tabi İslam'ın da artı bir şeydir. Yani peygamber kendisine indirilene kendisi de öncelikle uymak ve hayata geçirmek zorunda. Yani... Allah namazı emretmiş, peygamber namaz kılması olur mu? Allah orucu emretmiş, peygamber oruç kılması olur mu? Yani bunların fiili olarak, bunlar ahkamla ilgili olan şeyler. Bunun dışındaki, ahkamın dışındaki hususlarda da Allah peygamberine bizatihi kendisine indirilene mütünasip, uygun bir hayat yaşamasını şey koyuyor. Ve Peygamber de insanlara ne olarak koyuyor? Örnek, hüsvetin hasenetindir. Ve, veya Bakara suresinde geçen bir ayet. Biz sizi orta bir ümmet kıldık. Yani diğer toplumlara örnek olun. Ve peygamber de size örnek olsun. İslam toplumunun temel görevi, Müslümanların temel görevi, bu dünyada adam gibi yaşayarak diğer insanlara adam gibi nasıl yaşayacağını göstermek. Ama bunu kimden öğreniyorlar? Peygamberden öğreniyorlar. Peygamber bunu kimden öğreniyor? Kendisine inen vahye uyduğu zaman öyle yaşamış. Yani Kur'an'a uygun bir hayat dünyada adam gibi yaşamanın anahtarlarıdır. Ve bunu ilk uygulayan peygamberdir. Onun için biz onu örnek alır. Onun gibi yaparsak Kur'an'a ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamış olur. Onun anahtarlarını vermiş oluyor burada. Evet, devam edelim. Abdülaziz bin Muhammed, Muttalib'in azatlısı Amr bin Ebi Amr vasıtasıyla Muttalib bin Hantab'ın Hazreti Peygamber'den şöyle rivayet ettiğini bize haber verdi. Allah'ın emrettiği bir şey bırakmadım. Onu size mutlaka emrettim. Allah'ın yasakladığı bir şeyi de bırakmadım. Ondan sizi mutlaka ettim. Şafii der ki, Allah ezeli ilminde geçtiği üzere ve geri çevrilmez olan kesin hükmüne göre Hz. Peygamberi lütuf ve ihsanda bulunarak onu saptırmak isteyenlere karşı koruduğunu ve onların hiçbir şekilde kendisine zarar veremeyeceklerini bildirmiştir. Burada az önce söylemeyi unuttum şimdi. E, bu ayetlere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in müşriklerle ki bunların bir kısmı meki olabilir. Müşriklerle veya inanmayanlarla bir araya geldiği zaman onların da inanabilmeler için biraz daha ınımlı tavır alma meylinde olduğunu görüyoruz. cenab Hak bunu engelliyor bu ayetlerle. Yani sen onlara şey yapma ve kimi zaman da müşriklerin baskılarının veya zulümlerinin çok artması durumunda endişelendiği durumlar oluyor. Orada da destek oluyor. Ya sen onlara endişelenme, sen onlara takma diye. Bu ayetler onun da delilidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in aslında hayatla ne kadar iç içe olduğunun da göstergesi de bu, bu ayetler. Evet, şimdi devam. Edelim. Allah Hazreti Peygamber'in Allah'ın yolu olan doğru yola hidayet ettiğine, elçilik görevini yerine getirdiğine ve emirlerine uyduğuna şehadet etmiştir. Ben de zikrettiğim ayetlerde peygambere itati Allah'ın farz kıldığını ve onu desteklediğini anlattım. İşte bütün bunlarda Hz. Peygamber'in hükmüne teslim olma ve emrine uyma konusunda Allah'ın insanlara karşı hücceti mevcuttur. Şafii der ki, Allah'ın bir hükmü bulunmayan konularda Peygamber bir sünnet koymuşsa onu Allah'tan aldığı yetkiyle koymuştur. Onun altını çizin. Çok önemli bir husus burası. Allah'ın hükmü bulunmayan konularda ne demek? Kitapta geçmeyen konularda. Peygamber, sünnetiyle bir fiil ortaya koymuşsa, bunu Allah'tan aldığı yetkiyle koymuştur. Yani Peygamber, onu kendi keyfine göre, kendi işte hadine göre, kendi düşüncesine koymamıştır. Allah'tan aldığı yetkiyle koymuştur. Bunun neticesi nereye gelecek? Vahiy olmayan hususlarda Peygamber'in koymuş olduğu sünnet dediğimiz şeyler vahiy olacak. Nasıl vahiy? Vahiy gayri medrül diyecek Evet. Allah da bunu bize, sen de çurah suresi 52. ve 53. ayet sen de doğru yola hidayet edersin, Allah'ın yoluna ayetiyle bildirmiştir. Hz. Peygamber, Allah'ın kitabında hüküm bulunan konularda olduğu gibi, hakkında belli bir nas bulunmayan konularda da sünnet koymuştur. Allah, Hz. Peygamber'in koyduğu her sünnete uymamıza zorunlu kılmış, peygamberin sünnetine uymanın kendisine itaat olduğunu, ona uymama konusunda inat etmemizin, etmenin affedilmez derecede büyük günah olduğunu bildirmiştir. Belirttiğim hususlardan ve Hz. Peygamber'in aşağıdaki hadisinden anlaşıldığına göre Allah onun sünnetlerine uyup uymama konusunda insanlar için bir seçenek bırakmamıştır. Süfyan bin Üyene bize Ömer bin Ubeydillah'ın azatlısı Salim Ebu Nazr Ubeydullah bin Ebi Rafi ve babası Ebu, Ra Ebi Ebu Rafi vasıtasıyla Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu haber verdi. Koltuğuna oturan ve kendisine benim bir emir veya yasaklı yasağım gelince bilmiyoruz biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız diyen birinizle asla karşılaşmayayım. Süfyan bin Üyeyne bana bu hadisi Muhammed bin El-Münkedir de peygamberden mürsel olarak rivayet etti demiştir. Hadiste Arapça metinde geçen erike sözü serir yani divan ve koltuk anlamına gelir. <gülüyor> Şimdi bu anlayışı biraz ele almamız lazım. Yani Şafi'nin Allah'ın kitabında hüküm bulunmayan meselelerde peygamberin ortaya koyduğu hükümlerin veya getirdiği şeyin sünnet olması ve bunun da tabii Allah'ın kitabında olmadığına ve sünnette olduğuna göre tıpkı Allah'ın kitabındaki gibi uyulması gereken bir husus olması düşüncesinin biraz irdelenmesi gerek. Bu acaba peygamberin bir insan, beşer, e, aklı olan, zeki bir e, kimse olarak dünyada da yaşayan, insanlarla ilişkileri olan evlenen, boş, e, efendim boşanan diyeceğim ama bir boşama halsesi bir, bir tane e, yiyen, içen, efendim bir devlet idare eden savaş açan, efendim, hukuki davalara çözüm getiren din ile ilgili hususlarda cevap veren bir insan olarak bütün bu eylemlerini ortaya koyarken Peygamber elbette kendisine inen kitaba uygun hareket ediyordu ama her mesele kitapta da olmuyordu ve ani cevap vermesi gereken durumlar çıkıyordu. Bu ortaya koyduğu şeylerin tamamı Allah'ın kendisine bildirmesi midir? Yoksa peygamber kendi iştihadıyla meselelerde çözebilir mi? Bu Şafi'nin düşüncesi ikinci yolu tıkıyor gibi geliyor bana. Siz ne diyorsunuz? Hocam, o Allah'ın bildirmesi diyor. O olması mesela yine kurma örneğine gidecek işte. Olmaz öyle. Yanlış bir şey de söylemezdi. Ama işte... Kendi yanı görüşü olmasa. Şimdi o mi? zaman şunu izah etmek lazım. Yani Şafi'nin bu düşüncesini değerlendirelim. Bu doğru mu? Değil. Yani böyle bakmak doğru mu? Yani Şafi ne diyor? Allah'ın kitabında bir şey yok. Peygamberin sünnetinde var ise Allah tan aldığı yetkiyle onu koymuştur. İyi ama her olayda, her hadisede yani tamam Allah'tan aldığı yetki genel bir yetkidir falan evet. diye bakılabilir. Yani bunu doğrudan bir müdahale <gülüyor> biçiminde mi? Yani Allah yani Şafi'nin buradaki ortaya koyduğu biçimde şöyle olsaydı Allah peygambere şer koyma yetkisi vermiştir. Peygamberin yaptığı şeylerde Allah'ın kitabına aykırı olmadığı sürece şeriattır deseydi bunu anlardık. Ama böyle demiyor. Allah'tan aldığı yetkiyle koymuştur. Bu hadisten de ve buradan da anlaşıldığı üzere zaten Allah'ın onayı vardır. Bu manasında Allah, gelir. O zaman İmam Şafi zaten her yaptığı eylem ne olmuş olur? Yani bir kısmı kitapla Allah'ın bildirdiği, bir kısmı sünnet kanalıyla Allah'ın bildirdiği olur. Peygamber olur mu bu durumda ortada? Yani Allah peygamberin bir varlığı, bir anlamı, yani sünnetin mahiyetini oldu o zaman kitaptan farkını oldu. Sinnet kitabın hayata geçirilmiş biçimi ise ve kitapta olmayan hususlarda da bilgi getiriyor ise bu da kitapta olmayan hususlarda getirilen bilgi esasında kitabın içeriği ise peygamber nerede? Hani Nasreddin Hoca'nın şeyine benziyor bu, ciğer, ciğer. meselesine evet, evet. benziyor. Peygamber nerede? Bu anlayış peygamberi yok eden, peygamberin kimliğini, kişiliğini yok eden bir anlayış değil mi? Hocam, İmam Şafii peygamberin hata yaptığı, hani diyoruz ya, hani hata Allah etmiştir, nasıl? Allah düzeltmiştir o zaman onu kabul etmiyor. Yani hata yapmamıştır. Ha, oraları nasıl açıklıyor ona bakmamız lazım. O... Demek ki onu kabul etmiyor yani. Yani peygamber hata yaptıysa da bilerek yapmıştır mı diyecek hocam. Yani Allah öyle hata yapmasını murad etmiştir mi diyecek? Yani bu mantığın budur. Hmm. Yani, yani insan olduğunu hatasız. göstermek için belki de He? bilerek yapmıştır diyebilir. Aslında oradaki verilmek isteyen mesaj hani, e, peygamber ama o da bir beşer sonuçta hata yapabilir. Aslında onu vermek istememiş Hani o vurma meselesinde hmm. mesela. Hayır o, yani orada o var. Peygamberin verdiği mesajda bu var. Şafii niye bunu anlamıyor? Şafii bunu niye görmüyor? Niye görmüyor? Hocam belki Şafi hani peygamberimizin bir inşallah deneme hadisesi var ya O gibi hadiselerden yola çıkaraktan öyle düşünmüş olabilir Allah'ın hani onu iptal edip O kurma hadisesini iptal edip de kesin o görüşe varmış olamaz mı? Hani? Ayrı yani, yani, bu, yavruyor, cevap yani Neden ya. böyle düşünüyorum Ayrı şunu e, sormaya çalışıyorum Yani Şafi'nin bu anlayışı Peygamberin dindeki yerini ne hale getiriyor? Yükseltiyor mu? Yok mu? Yok, Yükseltirken Farkına varmadan yok. Hocam diye. yükseltiyor da, yani eğer yaptığı hatayı bilerek yapıyor diyorsa, o da şey diyordur. Hani, e, hani diyorlar ya, o, ben de yalnızca sizin gibi bir beşerim, hata ha. yapabilirim. Ha. Hani onu şeye, ona ters düşmesin diye de belki bilerek. Yani bunlar yorum, metni değerlendirmek lazım. Yani şu, şu alışkanlığı kazan. Ama hocam mesela işler tefakörüyle kur'a uyuyorum ya. Ama hocam sanki bu da, peygamber iradesinin tamamen kaşında gidiyor, gidiyor hani de. İşte yani peygamber bu durumda nasıl işteat yapacak? İradesini beşer özelliğini tamamen kaybetmiş oluyor. Yani, yani işte yok yani. Yüce peygamber peygamber yok. ortaya koyduğu bütün davranışlar Allah'ın şeyiyle. Ise. Neye göre koyuyor davranış? Kendi Yine, iradesine hiç hareket etmiyor. Bir robot gibi. Robot gibi mi? Yani, Ekmesi gerekir hocam. zaten. Bunu anlıyoruz. Ama Şurayı olur. oku bir daha. Allah Hz. Peygamber'in koyduğu her sünnete uymamızı zorunlu kılmış. Peygamber'in sünnetine uymanın kendisine itaat olduğunu, onu uymama konusunda inat etmenin affedilmez derecede büyük günah olduğunu bildirmiştir. Belirttiğim hususlardan Hz. Peygamber'in aşağıda hadisinden ki hadiste geçiyor. Seçenek bırakmam. Bu insanların peygamberi olan karşı tutumu tamam. Bunu anlıyorum. Yani insanlar, peygamber ortaya bir fiil, bir sünnet koyduysa saheti, sıhhati sabit olduktan sonra ona uymalılar, uymak zorundalar. Bunu anlıyoruz, burada sorun yok. Allah hükmü bulunmayan konularda peygamber bir sünnet koymuşsa Allah'tan yetkiyle onu koymuştur meselesinde. Bu yetki genel manada değilse ki şimdi gelecekte şimdi okuyacağımız yerlerde daha net göreceğiz. Peygamberin yani mesela peygamber ijtihad eder mi meselesini hatırlayın. Evet. Peygamber ihtihad eder mi meselesinde ijtihad eder diyenlerin en önemli delili neydi? Peygamberin her nes şey nasdan bildirilmiyor. Peygamber Efendimiz bu durumlarda en zeki insanlardan ve Kur'an kendisine inen bir kimse olarak Kur'an'ı yorumlama yetkisi e, bizzat peygambere tanımazsanız sıradan müştehitlere bu hakkı tanıyorsunuz. Peygamber'e yani dolayısıyla peygamber iştahat eder diyenlerin deliliydi bu. Ama bu Şafi'nin ortaya koyduğu biçimde peygambere iştahat yetkisi yok. İştahat yetkisi olmayacak. Yani peygamber neye göre delil veriyor? işte klasik şafii anlayışıyla. Zaten kitap oymak zorunda değil mi? Diyor. Zaten Şafii mutlak koruma altında her zaman. Hayır yok öyle fanatiklik hayır, yok. Hayır. Şudur. şafii'nin getirdiği bir ilke var. iyilik ilkesi. Ne demek şer'i ilgisi? Bütün meselelerde kullanacağınız deliller şer'e uygun olmalı. Şer'i nereden alırsınız? Kitap ve sünnet. Yani mesela Şafi'nin getirdiği kitap ve sünnetin yanındaki iki delil. icma. Neye dayanmak zorunda? Kitap ve sünnetten bir senedi olmak. Kıyas. Kıyas da zaten kitap ve sünnetten bir asla kıyas yaparsın. Ne oldu? Dördü de bir oldu mu? Kitap yani. ve sünnet de birdi zaten. Onun dışındaki, onun de dışında zaten kabul et Şer'ilik algısı. Bir meselede bir çözmek için bir delil kullanıyorsanız o şer'e uygun olacak. Yani kitap ve sünnet'e uygun olacak. Şer'ilik algısı meselesidir bu. Ve bunu, Şafi'nin bunu getirdikten sonra ne yapmıştır? Her şey kitap ve sünnet'e uygun olacak. Peki ama maslahatlar her zaman kitap ve sünnet uygun olmayabilir. Veya örfe istinaden varit olan naslar örfün değişmesiyle o maslahatı gerçekleştirmez hale getirmiş olabilir. Bu durumda ne yapacağız? Nass'a uygun hareket edersen maslahat gerçekleşmeyecek. Halbuki şâriyi nasların için göndermiş toplumun, insanların maslahatını gerçekleştirmek ve mefsedetini def etmek için. Bunda şâfiidem hem fikir mi? Hem fikir. E bir nas maslahatı gerçekleştirmiyorsa, nas'a uymak mefsedete yol açacaksa ne yapacaksın? Şer'e aykırı hareket etmiş olacaksın mi koyduğu kritera göre. kitap ve sünnetten bir asla dayanacak. Yani bir hadise veya bir ayete dayanacak zaten. İcmanın öyle temeli mi? odur. Şafi'nin koyu. Hatta Şafi'nin icma anlayışı daha ilginçtir. Çoğunluğun bir konuda fikir birliği etmesi icmadır Şafi'nin anlayışına. Evet. Yani, müşte olmasına gerek yok. Şimdi, şimdi biz bir konuda tamam şu doğrudur desek. Şafi'nin anlayışında öyle. Allah'ın kitabıyla birlikte hüküm bildiren Hazreti Peygamber'e sünnetleri ikiye ayrılır. Birincisi Kitabın açık hükmü bulunan bir konuda Hazreti Peygamber ona Allah'ın bildirdiği şekilde uymuştur. İkincisi, kitabın mücmel olan hükmüyle Allah'ın ne murat ettiğini Hazreti Peygamber Allah adına beyan etmiştir. Bu mücmel hükmün bildirdiği farz am ve has olma bakımından nasıldır? Kullar onu nasıl, ifa, nasıl eda edecekler? İşte bunları Hazreti Peygamber açıklığa kavuşturmuştur. Hazreti Peygamber her iki durumda da Allah'ın kitabına uymuştur. Sünnetin üç çeşit olduğunda ilim sahiplerinin ihtilaf ettiklerini bilmiyorum. Bu sünnet çeşitlerinden ikisi üzerinde icma etmişlerdir. Üzerinde icma edilen... Bu iki çeşit sünnet diğerleriyle bir bakıma birleşir, bir bakıma da ayrılır. Bunlardan birincisi Allah'ın Kur'an'da açıkça bildirdiği bir hükmü Hazreti Peygamber aynı şekilde beyan etmiştir. İkincisi Allah'ın Kur'an'da mücmer olarak indirdiği bir hükmü Hazreti Peygamber onun muradına uygun olarak açıklamıştır. İşte sünnetin bu iki çeşidi üzerinde bilginler ihtilaf etmemişlerdir. Sünnetin üç çeşidi de, hakkında Kur'an'da hiçbir hüküm bulunmayan konularla ilgilidir. Bu tür sünnetle ilgili olarak kimisi şöyle demiştir. Allah, Hz. Peygamber'e itaati fark kıldığına ve ezeli ilmine geçtiği üzere onun rızasına uygun işlerde muvaffak eylediğine göre, hakkında Kur'an hükmü bulunmayan konularda ona sünnet koymaya yetkisini vermiştir. Kimisi de şöyle söylemiştir. Hz. Peygamber ancak kitapta aslı olan konularda sünnet koymuştur. Nitekim namazların sayılarını ve nasıl kılınacağını mücmel olan farzın aslına dayanarak açıklamıştır. Alım-satım işleri ve diğer hukuki konularla ilgili sünnetlerde böyledir. Çünkü Allah Nisa suresi 29. ayette mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Ve yine Bakara suresi 275. ayette Allah alım satımı, helal riba'yı haram kılmıştır, buyurmuştur. Allah'ın neyi helal, neyi haram kıldığını Hz. Peygamber onun adını açıklamış, tıpkı namazı açıkladığı gibi. İşte bakın burada, Peygamber Kur'an'ın mücmelini açıklar dedi ya, hı hı. nasıl biliyor bu mücmeli Soru bu. Kur'an'da mücmel geçmiş, salat lafzı değil mi? Zekat lafzı, mücmel geçmiş. Peygamber bunu nasıl biliyordu açıklıyor diyor ki Cebrail geldi ona bildirdi açıkladı. Bu ne oldu o zaman? Ne? Vahiy gayrimetlu. <gülüyor> peygamberin de mücmeli bilememesi. Kur'an'ın mücmenini nasıl bilecek? Veya Allah alışverişe helal ribayı haram kıldı. Neyin riba olduğunu nasıl bilecek? Riba lafzı burada mücmen. Nasıl bilecek? Bunu Allah bildirdi ona. Bunları vahiy gayrimetlu kategorisinde anlayabiliriz yani. Doğrudur. Yani mücmeli peygamberin tek başına bilmesi mümkün olmayabilir. Yani namaz, salat daha doğrusu lafzı geçtiği zaman Bununla işte rüküsü, kıyamı, kıraati, tekbiri, secdesi olan bütünlük içerisinde bir ibadet olduğunu peygamber ancak kendisine bildirilirse bilir. Yani namazın formu Kur'an'da bazı yerlerine değiniyor. Dükü edin, secde edin, işte okuyun, kıraat edin falan ama bunun bir bütünlük halinde vermemiş. Ama bunu nasıl öğrenmiş peygamber? Cebrail gelmiş, kendisine göstermiş. Bu nedir Cebrail'in getirmesi? Vahiy gayrimetludur. Tamam bu kadarını anlıyoruz. Bu hususlarda, mücmbeli açıklayan hususlarda peygamberin getirdiği beyan, sünnet hatta vahyi gayrimetli olarak mutlakul ittiba olmalı. Yani namazı biz peygamber nereden bilecek, onu kıldığı gibi kılmak zorunda değiliz diyemeyin. Peygamber nasıl gösterdiyse öyle kılmalıyız. Zaten de öyle diyor değil mi? Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öyle kılın. Veya hacce esnasında beni nasıl hacca derken görüyorsanız siz de öyle hacca edin. Çünkü onları ancak ona bildirilirse bilebilir mücmel olanı. Ama diğer hususlarda en zeki insanlardan birisi değil mi toplumda? Anlayıp bir beyan getirebilir. Onları insanlar da düşününce zaten anlayabilir. Mesela müşkil olan meseleleri insanlar düşündüğü zaman çözüyor değil mi? Ama mücmele vahiden veya naslardan bir açıklama olmadığı sürece bilemiyorsun. E Resulullah nasıl bilecek ona da bildirilmiş olma. Kimine göre Hazreti Peygamber'e Allah'tan bir mesaj gelmiştir. Bu itibarla onun sünneti Allah'ın emriyle sabit olmuştur. Kimine göre ise Hz. Peygamber'in koyduğu her sünnet onun kalbine ilham edilmiştir. Onun sünneti Allah tarafından kalbine ilham edilen hikmettir. Yani kalbine ilham edilen şey onun sünnetini teşkil etmektedir. Abdullah bin Muhammed... Amr bin Ebi Amr vasıtasıyla Mutsalib'in Hazreti Peygamberden şöyle rivayet ettiğini bize haber verdi. Cebrail benim kalbime hiç kimsenin rızkını tamamlamadıkça asla ölmeyeceğini ilham etti. Buna göre güzel rızık isteyin. Hazreti Peygamberin kalbine Allah'ın ilham ettiği şey onun sünnetini teşkil etmiştir. Allah'ın zikrettiği hikmet de odur. Hazreti Peygamber'e Kur'an olarak indirilen şey ise Allah'ın kitabını teşkil eder. Bunlardan her biri kendisine Allah'ın nimetlerinin birer parçası olarak onun dilediği şekilde ve diğer nimetler gibi gelmiştir. Öyle ki bu nimetler bir nimette birleşir ve birbirinin aynı olmayan bazı işlerde de farklılık gösterir. Allah'tan başarı ve hatalardan korunmasını dileriz. Durum ne olursa olsun Allah kitabında peygamberine itaati farz kıldığını beyan etmiş, insanlardan hiçbirine bildiği bir işte Hazreti Peygamber'e muhalefet etmek için bir mazeret tanımamıştır. Ayrıca Allah dinleriyle ilgili konularda bütün insanları ona muhtaç kıldığını belirtmiş ve kitapta bildirilen farzlarla murat ettiği manaları Hazreti Peygamber'in sünnetleriyle kendilerine göstererek Onlara hüccetini ikame etmiştir. Böylece söylediklerimizi anlayanlar bilsinler ki Hz. Peygamberin sünneti ister Kur'an'da okuduğumuz bir ayetle farz kılınmış bir hükmü açıklasın isterse Kur'an'da yer almayan bir hükümle ilgili olsun Allah'ın hükmü ile Peygamberin hükmü farklı şeyler değildir. Aksine o da her halükarda bağlayıcıdır. Hz. Peygamber de bundan önce zikrettiğimiz Ebu Rafi hadisinde şöyle buyurdu. Hakkında Allah'ın kitabında hüküm bulunan konularla ilgili olan sünnetle hakkında kitap nasıl bulunmayan bir hükmü ifade eden sünnet hususunda söylediklerimizi gösteren bazı örnekler zikredeceğiz. Önce hakkında Allah'ın kitabında hüküm bulunan konularla ilgili olarak sünnete değinirken kitaptaki nasi ve mensuhun sünnetle ispatını ele alacağız. Sonra hakkında hem Kur'an naslı hem de Peygamber'e sünnete bulunan farzları zikredeceğiz. Daha sonra nasıl olduğu ve vakitleri Hazreti Peygamber tarafından açıklanan mücmel farzları anlatacağız. Ayrıca Allah'ın ağım olan ve onunla ağımı murat ettiği emriyle ağım olduğu halde onunla hası murat ettiği emrini zikredeceğiz. Sonunda da hakkında nas bulunmayan konulardaki sünnet üzerine duracağız. Burada şimdi Şafii'nin sünnet ile kitabı aynı konuma çıkarttığını görüyoruz. Ama burada Şafii'nin sünneti daha sonradan hadise çevirdiğinde göreceğiz. Dolayısıyla hadisi çok üst dereceye çıkaracaktır. Bunu niye yaptığını söyleyecek burada. Esasında sünnet ile kitap arasında bir ilişki olduğu kesinlikle biz kitabı da aynı kaynaktan alıyoruz. Sünneti de yani o kaynak diyor ki, cenab Hak bana şunu vahyetti. Onu yazıyoruz. Bu Allah'ın vahyi. Bu şu surenin şu ayeti diye. Aynı kaynak bir şeyler söylüyor. Onu da sünnet olarak biliyoruz. Biz de aynı ağızdan çıkıyor. Bu Allah'ın vahyi dediği de veya kendi görüşü dediği şey de aynı ağızdan çıkıyor. Ama bunu kendi ayırıyor. Bu Allah'ın vahyi diyor. Onu yazdettiriyor, yazdırıyor, ezberlettiriyor, kaydettiriyor onu. Ama öteki öteki genelde nedir? Şimdi peygamberin her eylemi, her fiili, her sözü dini bir nitelik taşır, arz eder Sorun burada peygamberin her yaptığı, her söylediği, her eylediği, her gittiği, her geldiği din ile irtibatlı olarak mı anlamıştırmak zorunda? Hayır. Şimdi şafirin bu söylemi o sonuca çıkıyor. hayır mı? Hayır derseniz ne olacak? Hayatta din ile ilgili olmayan alanlar da var. Peygamber de bununla ilgili alanlarda tasarrufta bulunuyor demektir. Peygamber söz konusuysa dinden onu bağımsız ayrı ele almak çok zor. ayır edemezsiniz. Çünkü diyor ki bu vahidir diyor. Bir şey söylüyor. Bu vahidir demiyor ama başka bir şey söylüyor. İkizde aynı kaynak yani. Birine uyacaksınız. Birine uymayıp tartışma ihtilaf edebileceksiniz. Bu durumda bunu tefrik etmek çok zordur. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da peygambere uymayla ile ilgili ortaya koyduğu bu şeylerden sonra bu imkansız gibidir. Nasıl olup da ona itiraz edebileceksiniz? Nasıl olur da aykırarı geleceksiniz? Ama peygamberin beşer sıfatıyla ortaya koyduğu davranışlar var mı? en kolay ayrıldı edilmesi olan bunlardır değil mi? şimdi bugün size peygamberin şunu yediği bu yemek sünnettir diyorlar diyorlar tamam, peygamber <gülüyor> şunu giydi bunu giymek sünnettir diyorlar Neyabet. peygamber şöyle uyurdu böyle uyumak sünnetti diyorlar evet. peygamber evet. ağız temizliğinde şunu kullanırdı bunu kullanmak sünnettir diyorlar evet. peygamber sakal bırakırdı bunu yapmak sünnettir diyorlar evet. bunlar Beşeri davranışları olduğu halde bize sünnet olarak gelmiş E nasıl ayırt edeceğiz? Beşeri, beşeri davranışlarını bile ayırt edemeyiz. Hatta yegane bildiğimiz sünnetler bunlar değil mi? Yani sünnet nedir diye talebeye soruyorsun, saç sakal sarık, şallar. Başka bir şey bilmiyorum. Halbuki sünnet nedir? Kur'an'ın hayata geçirilmiş şekli. Sünneti bilmezseniz Kur'an'ı bilemezsiniz. Bu kadar önemlidir. Ama sünnetin bizim hayatımızdaki rolü nedir? Bu şekilden ibarettir. Niçin? Kur'an gibi bir derdimiz olmadı. Için. Merkezde Kur'an olmalı. Ve sünneti Kur'an'ı anlamak için öğrenmeli. Sünnetsiz Kur'an'ı anlayamayız. Yani şu Kur'an'ı açın istediğiniz kadar oku. Peygamberi bilmedikten sonra anlamı doğru veremezsiniz. Peygamber o ayetleri yaşadı. Hayatına geçirdi. Ve sözleri ve fiilleri de bunların hayata geçirilmiş bir şeydir. Onun için önemli peygambersiz kitap olması mümkün değil. Yani işte o hadis odur. Eriki hadisi denir bu. Meşhur bir hadistir. Sizden biri koltuğuna yaslanarak biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız demesin diyor. Kitap ve sünnet ilişkisinde belli ki peygamber kitaba birebir uygun sözler söylüyor, fiiller ortaya koyuyor. Bu mutabık. Bu zaman bir konuda bizim iki delilimiz var demek. Bir kitap, bir de sünnetten delilimiz var. Kimi durumda da peygamber kitabın mücmeli, kapalı olan yerlerine açıklıyor. Şafi'nin bu anlayışına ben de katılıyorum. Peygamber mücmeli bilemez. Onun açıklaması yine Allah tarafından bildiriliyordur. Vahiy gayrimetlu namazda olduğu gibi. Yani namaz kılmayı peygamber nereden bilecek Cebrail gelmesi? Bilemez. Cebrail geldi. Cebrail'in gelip bildirmesi vahiy gayrimetlu kanalıyla. Bu Vahiy gayrimetlu şu demek değil. Peygamberin yaptığı her fiili Cebrail geliyor da ona yaptırıyordu demek değil. Vahiy gayrimetlu hariç bir de sünnet var. Peygamberin insan olarak devlet başkanı olarak, kadı olarak ortaya koyduğu eylemler var. Bunlar kitaptan, yani vahiy metlûden ve gayri, vahiy-i gayrimetluğden bağımsız şeylerdir. Şafii üçüncü grubu kabul etmiyor. Sadece vahiy-i olarak görüyor sünneti. Hikmet sünnettir demek bu demektir. Halbuki kitap Kur'an değil buradaki. Hikmet de sadece sünnet değildir. Hikmet doğru anlayıp, doğru yaşama bilgisidir. Elbette peygambere hikmeti Allah öğretmiştir, onun yaşantısı hikmetlidir. Ama doğru anlayıp, doğru yaşama bilgisini Allah öğretti, peygamber bunu kendi beşeri vasıflarıyla uygulayabilir olmalı. Yoksa peygamberi tamamen devreden çıkaracaksınız. Bir posta kutusu gibi. Yani yukarıdan mektubu koyuyorlar, biri de açıyor, okuyor. Kendisi ama bunu uygulayacak. İsmetin Hasen'i nasıl olacak yoksa. Onun için Şafi'nin bu anlayışının bu bakımıyla katılmıyorum ben yani. Bu açıdan bakarsanız peygamberi yok sayan bir anlayıştır. Peygamberin ikinci uygulaması mücmeli beyansa, üçüncü uygulaması kitapta olmayan meselelerde hüküm getirmesidir. Bu durumu ben kanaatim Peygamber Efendimiz içtihadiyle ortaya koymaktadır. Vahiy tecrübesiyle, aklıyla ortaya koymaktadır. Çünkü niye? Bunda hata olabilmektedir. Hata olabildiğini de biz o hataları düzeltilen ayetlerde görüyoruz. Yani eğer her şeyi Allah ona yaptırıyor idiyse, Allah hata yaptırır. Peygamberin hata yapmaması lazım. Ama yapmış mı? Bedir esirlerinde yapmış, hurma aşılamasında yapmış. Amaya sırtını dönmüş yapmış. Ya da İnşallah da münafıklara izin vermiş yapmış. Bunları düzeltmiş değil mi bir sürü ayet? Evet. Şimdi Allah yaptırıyor ise bu nedir? Allah peygamberine bile bile mi hata yaptı? Ha, peygamber beşer olmak yönünden hataya açık mı? Ama bu hatalar nedir? Dinin aslını şer'i bozucu hatalar yapmaz peygamber. Çünkü niye masum? Büyük günah veya şeriata aykırı, şeriatı bozacak hata yapmaz. Ama bunlar nedir? Örnek kabiliğinden şeylerdi Peygamberin hiç hata hazır olduğunu düşünün. ve Şafii, örnekli olmaz ki. Şafii. Şafii gibi de bir mantık olduğunu düşünün. Hata yapan dinden çıkar ya. Değil evet. mi? Bir hata yap yani.